Bölüm 184 Kur'an okuyup, müzakere etmek için toplanmak Hadis 1023 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuşlardır. Bir grup insan, Allah'ın evlerinden bir evde toplanır. Allah'ın kitabını okur, ve aralarında müzakere ederlerse ders yaparlarsa üzerlerine maddi ve manevi huzur rahatlık iner ve onları rahmet kaplar ve melekler çevrelerini kuşatır ve Allah o kimseleri kendi yanında bulunan melekler arasında anar